Kıymetli kamradı dinleyenleri, Profesör Doktor Temcebecioğlu hocamızla Bir Gariplerin Kitabı programında da beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocamız Esat Efendi Hazretlerinin hayatından ve menakibinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam Esat Efendi Hazretlerinin bu hayatı yetiştirdiği şahsiyetler. Eserlerinden daha önceki programlarımızda Bahsettik Dilerseniz e, Bu programımızda da Esat Efendi Hazretlerinin ilmi ve edebi kişiliğinden Bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu Aley Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ecmain Evet, hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyiciler. Yasa Derbile Hazretleri'nin ilmi kişiliği, edebi kişiliği gerçekten mümtaz seviyede bir insanı kamil. Anlatılması da kolay değil. Hatta biz çoğu zaman şöyle söyleriz, biz o seviyelerin insanı olmadığımız için onların çoğu hallerini anlatamadığımız için ve yazdıklarını da yorumlayamadığımız için kalemlerimizi kırmak, bir köşeye çekilmek, gözümüzü yummak, anlatılanları dinlemekle getirmek isteriz deriz. Evet ama hazbel kader bu şekilde bir tasavvuf akademisyeninin kimliğiyle buyurun diyorlar, geliyoruz, konuşuyoruz. Yani bir edepsizlik ediyorsak estağfurullah ve bu konuşmalara liyakat kesetmenin sıkıntılarını idrak ederek burada huzurunuzda biraz da ezile büzile konuşmalar yapıyoruz estağfurullah. hatalarımızı kusurlarımızı affetmenizi istirham ediyoruz estağfurullah efendim Vassaf, Hüseyin Vassaf Efendi Sefine-i Evliyası'nda ikinci ciltinde Esad Efendi Hazretlerini anlatıyor. Şimdi Esad Efendi'yle ilgili bizim bir şansımız var. İlk resmin, yani yeryüzünde çekilen ilk resim, bir kümeste tünemiş bir horozun veya tavuğun resmini çekmişler. O da gölge gibi gözüküyor. İlk resim yeryüzünde 1833 senesinde çekilmiş. Evet. Hep merak ediyorum. Mesela Mevlana Halid-i Hazretleri... 1826'da vefat etmiş Köşke onun zamanında Fotoğrafçılık böyle bir yaygın olsaydı da Böyle bir fotoğrafı çekilseydi de Kendi ruhaniyetine aşık olduğumuz O büyük bu yolun efendisi Yani Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Onun böyle bir resmini gösterdik ne iyi olurdu Bak şimdi Esad-ı Hazretlerini anlatıyoruz En az onunla ilgili benim bile bildiğim en azından e, gazete de sayarsanız evet. yüze yakın resim çıkar vardır he. nerede bakarsanız bakın yani üç aşağı beş yukarı bir insan tanımak istiyorsanız yüzüne bakın diyor yani Bu, evet. tarif fuhum bismahum ya yani bir insan yüzyle bilinir onun beden elindeki yüzü onun ahlakının ruh yapısının parmak izidir o parmak izinden, yüzünden onun ruh halini tanımak mümkün. Fotoğraflarını hep inceledim ben o yüzden. Biraz mimikoloji üzerine çalışmalar yaptığım için biliyorum. Çok ızdırap çeken bir yüz. Evet, hep meşakkatlerle geçmiş tabii, bir gün şey Bir gün Bediüzzaman Hazretleri Bitlis'te giderken Meczup adında gizli kendini gizleyen bir şeyle karşılaşıyor. Tabii zaman Hazretleri onu biliyor. Evet. Böyle bahçede falan çalışıyor. Sıradan böyle bir tarla işleriyle meşgul. Sıradan bir şey yapıyor. Öyle FKde bir şey falan da yaptığı yok. Selamlıyor onu. İşte efendim siz diyor nereye bağlısınız? O da işte Sıbıgatullah Arvasi'ye bağlı olduğunu söyleyen bir takım ifadelerde bulunuyor. Evet. Büyüdü Zaman Hazretleri ona peki tahal hakari hazretlerini bilir misin dedim diyor. Oturuyordu diyor o sırada diyor. Dinleniyordu diyor. Ellerini şöyle dizlerine vurdu. ızdırap ızdırap, ızdırap. Çile, çile, çile dedi diyor. Allah. Başka hiçbir şey söylemedi diyor. Yani o Esad Erbili Hazretleri Tahalari Hazretleri Şeyhi, onun şeyhi işte Tahalikari Hazretleri Tahalari, akkari. Tahal bu yol çileli bir yol yani tahammül gerektiriyor sabır gerektiriyor, yük taşımak gerektiriyor evet. sıkıntıları çok yani imtihan olmak çok durmadan gökten baran bela, bela yağmurları yağıyor. Hepsini böyle güler yüzle karşılamak her birini böyle rıza makamında boyun bükerek teslimiyetle karşılamak gerekiyor. Ne? Tevekkül gerekiyor. Hasubunallahu nimel vekil demek gerekiyor. Bir kimse peygamberimizi severse belaya hazır olsun diyor. Bu yolun büyükleri. Abdülhakim Erbas Hazretleri de aynı sözü söylüyor. Bela, enbiya, sünme, sünme, evliya, sünme, sünme, sünme ya, en büyük belalar peygamberlere gelir. Ondan sonra evliyalara, ondan sonra salihlere gelir. Yani dikeni boldur bu yolun. Ama gülü de çoktur. Değil, diken olmayan yerde gül olmaz. Gül varsa diken vardır. Güle talipseniz, dikenine de talip olmanız gerekiyor. Bir Cemalullah'a, Rızaullah'a, ve Allah'a talibiz, hakikate talibiz diyoruz. O zaman o bir güldür. Onu elde etmek için o dikenlerine katlanmamız gerekiyor. Onun acıtmalarını tebessümle karşılamamız gerekiyor. Yani o acıyla olgunlaşmak gerekiyor. O olgunluğun kendisi zaten. Bizde Allah'ın ahlakının canlanması, ortaya çıkması... ...esas gül o oluyor... ...herkesin hayran kaldığı bir gül o... Evet. ...ona gülü Muhammedi diyorlar... ...biliyorsunuz... ...tabii o gülün olduğu yerde... ...devreye bülbüller de girer... ...siz eğer o güle talip olmazsanız... ...sizin gönül bahçenizde... ...bülbüller ötmez, kargalar öter... Evet. ...karga gakkak der... ...yani G ve K gibi... ...sert sessiz harfler... ...o kulağa tırmanan harfler vardır bülbülün terenimi de sesli harflerdir yani ü harfi yani hu harfi o şekilde ifade edilen bir zikir vardır derler hayvanlar arasında en fazla zikreden de bülbüldür kargalar ve merkepler en az zikir çekenlerdir sesleri bu yüzden çirkindir diye böyle açıklamalar yapılır evet. aslında sesleri çirkin değil de e, aritmik diyorlar yani ritimsiz ses. Zikrullah ritimli sesleri de gizlidir. Bütün kainatta ritim vardır. Bu musiki makamların hepsi ritimlidir. Hepsi ritimli olduğu için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri musiki beşinci kat semadaki meleklerin işidir diyor. Hmm. Şiir, güzel sanatlar bunlar hepsi beşinci kat semadaki meleklerin işidir diyor. Yani siz içinizde o gülü, bülbülü değil de şey hissediyorsunuz. Ee, i̇çinizdeki bülbülün söylemiş olduğu namelerin, dile getirdiği namelerin ritmini duyuyorsunuz. O ritim işte. Çünkü güzellikle karşılaşmıştır. Güzelliğin karşısında ritim vardır. Evet. Çirkinliğin karşısında da ritim vardır. Nitekim Vücudun herhangi bir organı mide, bağırsak, kalp kendi ritmiyle değil de aritimle çalışması onda hastalık var olduğunu gösterir. Onun için ritim sağlıktır. Aritim hastalıktır. Ve aritimde karga sesi, merkep sesi, başka beğenmediğimiz hayvanların sesleri vardır. İçimizde güzellik oluşturmaz onlar. İçimizde dikenleri oluşturur. Evet. Bizi bir yerlere yuvarlar alır götürür. Efendim Esad bile Hazretleri böyle şair kimliği var. Edebiyatçı kimliği var. İlim adamı kimliği var. Çok önemli bu. Efendim söyleyeyim zahiri ilimleri biliyor vesaire. Ve Ama yüzüne baktığımız zaman mimikoloji bilimine göre mimik veyahut da yüz hatlarını okuma bilimi Kıyafetname adlı eseri var Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin bunu işte beden dili diye e, insanın yüzünün elinin şekli, hareketleri davranışları, Profesör Riko'nun beden dili okumaları var biliyorsunuz o şekilde Esad Hazretlerini ben okuduğum zaman hep çile çile çile okunuyor yüzünden yani yüzü Esad Derbili Hazretlerinin çok çile çekmiş insan yüzü var yüzünde. Evet hocam ve hep tebessüm halinde. Yani gelen çileleri rıza makamında karşılıyor. Özünelleştiriyor. Uyutuyor. Hazm ediyor. O hazmından dolayı ruh hücrelerinde kaloriler, aşklar, ateşler, alevler, yangınlar, enerjiler meydana geliyor öyle bir yapısı var. Ve ne? ateş şiiri de sanırım buradan kaynaklanan bir yapıyla ortaya çıkmıştır. Ruhunun dürtülemesiyle o ateş o imtihan, o bela İbrahim'in ateşi o anlatmak istediği aslında İbrahim'in ateşiyle esad Hazretlerinin ateş şiirinin aynı anda değerlendirilip okuma yapılması gerektiğini ta baştan beri inanan birisi olarak şunu söylemeyi her zaman kendime şiar edilmişimdir el mana fi batn şair der Araplar mana şairin kalbinde gizlidir evet. siz o halde şiiri okuyabilirsiniz Esad de hazretlerinin de kalbini okuyabilirsiniz hmm. ateş şiiri ne muazzam bir şiir evet. o 23 tane ateşkerimizi geçiyor peygamberimizin de peygamberlik süresi 23 sene evet Bunları bir anlatırken yan yana getirmek. O şekilde anlatmak. Orunuzları çözmek. Lugazları çözmek. Muammaları çözmek. O içerdiği istiareler, benzetmeler. Yani kinayeler, anlatım özellikleri, dil özellikleri. O şiir başlı başına bir alem. Yani Hz. İbrahim'i sanki anlatıyor. Hazreti İbrahim'in mirasına konan birisi olarak, evet. onun çekmiş olduğu çilenin esaderi bu hazretlerinin şuuraltı dünyasında, maneviyat ve kalp dünyasında içselleştirilmesinden gelen bir enerji, o şiirin ortaya çıkmasına nötr O halde ateş şiir bir aynadır. O aynaya bakarak, buyurun esaderi bu hazretlerini okuyabiliriz. Bana göre kişiliğini anlatırsanız, anlatmak gerekirse. Ateş şiiri üzerinde çok derin evet. tahliller yapmak gerektiğini söyleyebiliriz. Evet, hocam. Hüseyin Vassaf da hocam, evet. Esat Elbili Hazretleri'ni görmüş birisi olarak onu şu şekilde tarif ediyor. Ve uzuna yakın boylu, beyaz sakallı, süzme gözlü, esmer tenli, Hı. şişmana yakın cüsseli, güler yüzlü, tatlı sözlü, vakur bir zattı diyor hocam. Hı. Ve çok kuvvetli bir hafızaya sahip olduğunu yani böyle kişinin ortaya koyma açısından bunları söylüyor. Senelerce evvel gördüğü bir zatı bile hemen tanır. Konuştukların mevzuyu derhal hatırlayan birisi olarak. Hafızasında çok kuvvetli olduğundan bahsediyor. Hüseyin Vassaf, bu Sefini Evliya isimli eserinde. Bu edebi yönüyle alakalı da hocam şunu söylüyor. Selika-i kalemiyesi ve tarz manadaki tevcihi kendisine sayife edebiyatta sername mübahat bahat eleyecek derecededir. Yani bu edebi yönünün çok usta, kalemin çok kuvvetli olduğunu da bu ifadelerle e, söylüyor. Zaten siz de daha önceki programlarda bahsettiniz. İşte Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe'yi çok iyi biliyor. Yani bu dillerin tamamında çok güzel bir şekilde kullanıyor. E, yani bu edebi yönüyle alakalı. Bunları da daha önceki programlarda zaten siz de ifade etmiştiniz. Hocam bu yani bu ilmi kişiliğiyle alakalı. Eee edebi kişiliğiyle alakalı. Bu şahsiyetiyle alakalı başka mesela Efendi Hazretleri neler söyleyebiliriz? Evet. Efendim selika kalemiyesi. Yani kaleminin akışı. Böyle yazarken aralarını sıralıyorsunuz. Ve tarzı manadaki tevcihi Böyle mananın biçimini yönlendirmesi anlam biçimi yönlendirmesi kendisine sahifeyi edebiyatta sername i mübahat eğleyecek derecededir. Yani başı çekecek derecede övgüye layık bir edebiyat sayfasında yer almasına sebep olmuştur. Gerçekten mesela Süleymaniye Bayram Namazı diye Yahya Kemal Beyatlı'nın böyle şiirleri var. Evet. Yani o o güzel şiirler böyle ayarında bu yazdığı şiirler o seviyede büyük bir edebi, edebi güzelliği haiz. Necip Fazıl diyor ki Esat Efendi'nin Kenzül İrfan isimli eserinde asli metne ve Osmanlıca büyük bir sadakat ve hakimiyet sağladığı tarafımızdan müşahede edilmiştir diyor. Ve Osmanlıca hem hakim hem de Osmanlıca sadıkane bir şekilde bağlı. Yeni dilcik yeni tilcik uyduruk kelimeler e, kul asla yer vermiyor yani Esad Erbili Hazretleri. Güzel bir Osmanlıca kullanmış. Evet hocam. Çok güzel bir Osmanlıca kullanmış. Esad Efendi Hazretleri o zamanlar Cemiyet-i Sufiyenin ikinci başkanı iken meşhur Urfalı Şeyh Safet Efendi tarafından 1911 senesinde yayınlanan tasavvuf dergisinde tasavvuf ceridesinde çeşitli makaleler yayınlamışlardır. Bu makalesinin altına tasavvuf ceridesi namına şu satırlar yazılmıştır. Evet hocam. Evet. Efendim diyor ki sahibi makale yani bu yazı yazan kişi Şeyh Muhammed Esat Efendi Hazretlerinin asr-ı yaşadığımız devrin ecille ricali ilmiye, ilmi ilim adamlarının en yücesi ve ekabir-i meşayih sufiyesinden oldukları devrinin en büyük önde gelen şeyh ve sufilerin oldukları İhvane Tarikat ve Taliban-ı Hakku hakikatin malumudur. Yani bu şekilde devrin en büyük şeyhlerinden devrin en büyük ilim adamlarından olduğunu hak ve hakikat taliplerince e, dile getirilerek bilinen ve dile getirilen bir ustudur. Bu yönü bilinmektedir. Meşhur ültiyetin ilanından önce halifelik merkezinde salikanı tariq ilahiyi dilsiri füyüzzat iken yani dervişleri hilafet merkezi İstanbul'da feyiz saçarak yetiştirmekteyken Evet. istibdadı İstibdadı leimin alamu meali mediniye son bir darbe-i elimesi olarak hatta Irak'iye'ye doğru bir hicret-i istirariye mübtela istirayriye'ye olmuşlardı. Ya yani bu vazifesini yaparken merkezi hükümet İstanbul hükümeti onu maalesef diyor Irak'a Mushe'e Erbil'e sürmüştür. Evet. Meşrutiyet-i Memlecemizin iştirakatı bahiresiyle beraber İstanbul'un erbabı iştiyak ve asrab-ı eşvakı arasında afutah-ı cemali irşadı tekrar tecellî-i bahşây envar olmuştu. Yani meşrutiyetin meşrutiyetin ilanı ile birlikte tekrar adı duyulmaya ve tekrar fiizaimiye başlamıştı diyor. Evet. Böyle bir üstadı kamil, böyle bir mürşidi mükemmelin iltifat ve teveccühatı kutsiyesine mazhariyetimizden dolayı tahsisen bin'mel bin'me arzı Bahtiyari eyleriz. Yani böyle bir kendisine kavuştuk, görüşüyoruz, ondan feyiz alıyoruz. Bu bir nimettir ve bundan dolayı da kendimizi böyle mutlu hissediyoruz ve bunu da arz etmek istiyoruz. Bunlar böyle evet. Bu dediğimiz gibi Esad Efendi'nin e, bu Mutasouf dergisinin 1329. senesinde 7. sayıda Hüseyin Asaf da evet. aynı şekilde buna yer vermiştir. Bunu anlatmıştır. Evet. Böyle efendim. bir yazının hakkında yazıldı. Çok önemli bir yazı. Şey, Şeyh şey şey Safet. şey Safet kendi, kendi tarafından Esad Efendi çok Efendim, büyük bir staihle yazmıştır ifade eden en, en güzel şeyler e, bunlar. Esad e. Efendi Hazretleri daha ziyade biz onu tasavvuf yönüyle tanıyoruz. O tasavvufi bir şahsiyettir diyoruz. Dolayısıyla edebi yönü ikinci planda kalmıştır. Yani gölgelenmiştir edebi yönü. Ancak onun divanındaki şiirlerini okuduğumuza görüyoruz ki Esat Efendi'nin edebi yönü de en az Şehli kadar önemli ve ele alınmaya değerdir. Biz burada onun edebi yönünü derinlemesine inceleyecek değiliz. Ancak onun divanındaki Türkçe, Farsça, Arapça, Kürtçe şiirleri tahmis, teştir, tercih, gazeller bazı şahıslara düşükleri tarihi vefat, Şeyh Rıza ve Şeyh Emin Efendiler yazdıkları methiye ve fatıma Zehra validemize yazdıkları mevlid-i şerif Hazreti Fatıma annemize, validemize mevlid yazmıştır. Yani peygamberin öyle yazılıyor, Hazreti Fatıma'ya da mevlit yazılmıştır. Eser-i Hazreti Fatıma mevlidi vardır. Çok da güzel bir mevlid onun edebi yönündeki ustalığını ortaya koyma açısından örnek gösterilmesi gereken bir şi e şiirleridir. Çünkü kendisi Hazreti Fatıma Nesinden, Hazreti Hüseyin Nesinden olduğu için eserleri Hazretleri Seyittir. Evet. Yozgat Ahmet Efendi Hazretleri nin. Ee, Yozgat Ahmet Efendi Hazretleri işte eserlerini İstanbul'a ziyarete gidin de ilk defa gençmiş biraz. O Eren köyündeki konakta ziyaret ediyor. O iki katlı konak hala iki katlı konak olarak hala varlığını muhafaza ediyor. Orada duyduğumuza göre inşallah yakın bir zamanda herhalde satın alınmış da bir kültür merkezi haline getirilecek. Ee, Allah o mukaddes mekanda çalışabilmeyi bizlere de nasip eylesin. Çünkü bu esadil i fakir ben 30 senemi verdim. 30 yıl çalıştım üzerine. Benim için profesörlük tezı gibi bir şey oldu. Evet hocam. Ve Ahmet Efendi Hazretleri, Yozgat ve Efendi Hazretleri, o da Hazreti Hüseyin Nesim'den bir seyittir O da 104 yaşlarında öldü Allah rahmet eylesin. Hem Halveti Şeyhi hem de Nakşibendi Şeyhi. İşte Halvetiliği Adama'nın Yozgat müftüsünden almıştır. İlk mecliste mebbustur. O zat ee, Nakşibendi'liği de Esad Erbiye Hazretleri'nden almıştır. Evet. Ve eso'del bazetene görüşülen sonra köşkten çıkıyor. Diyor ki yolda polisler var buralarda. Benim evimi gözetliyorlar. Çevirileri, sana çeviriler de dur bakayım nereden geldin, nereye gidiyorsun? Burada ne işin var diye sorarlarsa akrabamdı, ziyarete geldim." de diyor. Ahmet Efendi düşünüyor. Yozgatlı Ahmet Efendi. Allah Allah ben Yozgatlıyım. O Erbil'le bu akrabalık nereden? Ve konduramadım yani. Ve bir şey efendi yalan söylemez diyor. Evet. Neden dolayı akrabam dersin dedi bana diyor. Daha sonra anladım ki diyor. Dozgata varınca. Biz Hüseyin'i nesilinden bir seyidiz. Esad Elbiye Hazretleri de Hüseyin'in nesilinden bir Seyit. Akrabalık Hazreti Hüseyin'den geliyormuş hmm. diyor. Evet. Doğruyu konuşmuş aslında diyor. Böyle bir özelliği var. Programımızın birinci bölümü bitti diye öyle işaret ediyor Mehmet Bey. Bir iki evet. dakika daha süremiz var hocam. Ee, bu, bu, Oldu. Bu. Esat Efendi tekkeden yetişmiş bir şair olmasına rağmen tasavvufi halk edebiyatından ziyade divan edebiyatını benimsemiş ve aruzu büyük bir ustalıkla kullanmayı başarmıştır. Yazıyor diyor ki şiirlerine gelince bunlar şey Esat Efendi'nin ince bir hassasiyet ve şiir kabiliyetine sahip olduğuna işarettir diyor. Esat Efendi nazım alanında usta olduğu gibi düz yazıda da güzel eserler ortaya koymuştur. Biz onun her iki alanda da başarılı eserler vermiş olmasını başta farça olmak üzere araçça, Kürtçe ve Türkçe vukufiyetine bağlıyoruz. Ben burada şöyle bir şey var onun mektubatını ben çalışırken bazı mektuplar var Allah razı olsun bizim Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ve İrfan Gündüz Beyefendiler ikisi beraber sadeleştirdiler evet. İyi ki o sadeleştirilme olmuş yoksa o haliyle o ağır Osmanlıcayla hiçbir kimse istifade etmesi mümkün değil ve faydalanmak da mümkün değil ve zor bir tercüme gerektiriyor Hasan Kamil Bey, Allah razı olsun ve İrfan Gündüz Beyler büyük başarıyla sadeleştirmeyi yapmışlar. Çünkü ben hem Osmanlıcasını hem de Türkçesini karşılaştırdım. Hiçbir atlama yok. Hiç böyle, böyle nasıl tarif edeyim, kolaya kaçma yok. Evet. Zorlanarak da olsa çok güzel bir sadeleştirme yapmışlar. Gerçekten okunabilir hale gelmiş. Okunabilir hale gelmiş, sadeleştirilmesini bile anlamak çok zor. Evet ki Osmanlıcasını anlamak Daha zor. birkaç defa okuyorum Talebelik yıllarımda Osmanlıca tezlerinden Osmanlıca tez ödevi alanların tez ödevlerini yapar işte 50 lira 70 lira 100 lira para kazanır odun kömür alırım dört tane çocukla ilah okuyordum ben o sırada şimdi ne zorluklar çekmişti iyi hatırlıyorum ama 40'a yakın Osmanlıca eserin Türk şişe yapmıştım. Evet. Diğer talebeler benim yaptığım tezleri de satın alıyorlardı. Ta 1976'lı yıllar. Evet. Ta 40 sene öncesini konuşuyorum. Şu anda İlahi Fakültesi'nin kütüphanesinde benim mevzulümde tezlerim sayısı yaklaşık 45 tane falandır. Evet. Osman Hocam fena değildir yani. İdare eder. Mehmet Doğan'ın Osmanlıca, Türkçe sözlük var. Evet. Her sayfada yaklaşık 100 civarında kelime var ve hatta 90 civarında kelime var her sayfada bilemediğim kelime sayısı ya iki ya üç tane kendisini arz ettiğimde Mehmet Doğan Bey büyük başarı dedi çok büyük başarı dedi Epey bir zorluklardan geçtim ama Osman hocamı çok ilerletti o benim Osman hocamım yani kendimce çok kuvvetli olduğunu kanim Çünkü çok ciddi bir şekilde Osmanlıca çalıştım. Ciddi evet. çalıştım. Her bir test inanın 100 sayfa, 70 sayfa şey olsa 150 sayfa. Bunu bir 50 ile sarfını ne der? En az 5, sayfalık, 5 sayfalık Osmanlıca okuma yaptım ve sadeleştirme yaptım. Lügata bakarak. Evet. Ve evimi öyle geçindirdim. O zamanki imamlık maaşım yetmezdi benim. Hatta bazı kelimeler olurdu. Uzmanlarını sorardım bilemezlerdi. Karine yoluyla kendim bulurdum onu. Mesela diyor ki mütesinde mütemelliinden diyor, Mütemelliğin mollalık yapanlardan da hmm. Osmanlı hocam bu derece kuvvetli olmasına rağmen kendim için konuşuyorum ben Esad Erbil Hazretlerinin Osmanlı yazılmış o orijinal o kadar güzel o kadar şahane ki miktubası anlamak çok zor. Evet. Yani anlamakta ben çok aşırı zorlandım anladım ama bayağı da zorlandım. Yani Osmanlı... Anlamadım demiyorum. Anladım ama çok da zorlandım. Yani çok, Hasan çok, Kamil çok Beyler çok Allah razı olsun onu İrfan Gündüz Bey'le çok güzel sadeleştirmişler. Ee, okunmasında fayda var. Evet teşekkür ediyorum. Tabi yani Esat Efendi Hazretleri e, Farsçı'ya da çok hakim birisi olduğu için o Osmanlıca metinler içerisinde Farsça ibareler de çok geçiyor. Kıymetli Arkam dinleyenleri Profesör Doktor Ethem Beci hocamızla beraberiz. Esad Efendi Hazretleri'nin menakıbından ve bazı fikirlerinden bahsediyor hocamız. Kıymetli hocam, Esad Efendi Hazretleri duanın ehemmiyetinden çok bahsediyor. Hem mektubatında hem de diğer eserlerinde. Tasavvufta da bu dua önemli bir konu. Sizin de menakıpta zikredilen bir hadise var. İşte dua ederek hastaya destek olduk başlığı altında. Bu menakıbıdan, bu menkıbıdan bahsedebilir misiniz? Evet, esad Hazretleri Mösyâ Kârl-Vet ile konuşurken böyle üfleme yoluyla, nefh yoluyla ki rukiye, okuyup üfleme hadis-i şerifleri de var. Böyle şifa olunacağına dair, şifaya vesile olacağına dair Böyle hadis şerifler geçiyor. Biz bunu biliyoruz. Var yani böyle bir durum. Dua ederek, okuyarak, insaya üfleyerek rukiye yapmak, okuyarak, üfleyerek iyileştirmeye çalışmak şeriatta yeri var. Bunun. Çünkü وَنُنَزِّلِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ve evet. شِفَاءٌ وَرَحْمَةٍ müminin Hem şifa yönü var hem de rahmet yönü var. Evet. Maddi ve manevi hastalıklara Allah'ın izniyle şifadır. O da çok ilginç bir şey. Hatta bu Büyük Sov Üstadlarından e, birinin eserinde okumuştum. Abdülkerim Cili diyemeyeceğim de Hakim Tirmizi'nin bir şerhiydi galiba. Öyle hatırlıyorum. Şu, tam hatırlamıyorum da kafamda yarım kaldığına göre. Evet. Şifa kelimesinin son harfi Y'dir. Şifa hastalığa derman olmaktır, evet. hastalığa ilaç olmaktır. Ama şifa kelimesinin kendisi asla ille harfi ne var diyor? Sonra da ille Ve ye var. Şefe evet. ye. Şefa şfevi. Şifa yeşvi. Şefe yeşviye. Evet. Şimdi daha sonradan anladım ki diyor, vav harfi ölüme işarettir. tir kelimesinin vavı ile işte hay kelimesi. Hayat kelimesinin Y'si. Ve alfabede Y ile bitiyor. Türk alfabesi de Y ile bitiyor. Z sonradan çıkmıştır. Aslında D'dir o Z. Alfabe, Arap alfabesinin sonuncusu ve Türk alfabesinin sol harfi Y hayatı gösteriyor. İnsan işte Elif'le yola çıkıyor. B, T, S. Hayatının her bir döneminde bir harfi hepimiz yaşıyoruz. En sonunda dirilikle hayatımız sona eriyor. Ölmüyoruz. يَنْتَقِلِيُنَ مِنْ دَارِنْ اِلٰى Bir evden bir evre hicrediliyoruz. Ya intik anladım ki Allah'ın hay isminin tecellisi. Çünkü her harfe Peygamberimiz Sahih müslimde bir mana vermiş. Yaşar Kandem bir hocanın şifai şerifinde de var. Peygamberimiz kaf ha Ya, Ayn, Sa'd kafın manası budur hadis Şerif bu. Han'ın manası, yan'ın, elif'in manası bu, lam'ın manası, bu, mim'in manası bu. biraz peygamberimiz mana vermiş. Kur'an-ı Kerim'in lugazları, bulmacalarıdır bunlar. Şifreleridir daha doğrusu. Evet. Ve bu gibi şifre kelimeler surelerin ortasında değil de daima surelerin başında oluyor. Hı. Elif, la, mim, kafaya, ayn, sat. Yasin, Taha, kata. Dikkat edin, surelerin başında Ortasında, sonunda değil, başında bir giriş kapısı, bir anahtar. Mahiyetini biz bunları bilemiyoruz tabii, tam olarak bilemiyoruz. Ama ye, hayata, vav, ölüme işaret ediyor. Klasik Süryanice'de mot veyahut da motta kelimesi ve orada o, u, bunlar vav, aynı ve ölüme işaret eden kelimeler ve y de dirile işaret eden bir kelime. Bir yani sigıl olarak, sembol olarak, harf sembol değeri olarak hayata delalet diyor. Şifa kelimesinin yani. sondaki ye o yönüyle dirilmek, hayat dolayısıyla şifayı içeriyor. Hmm. Manasında şifa var. Yani illet harfi ye dahi olsa. Ya bu kelimesinin aşı, Allah'ın eşşafi ismi nasıl şifa veriyor? Bünyesinde illet harfi y var. Kendisi hasta y harfinin bizzat diye bir itiraz olmuş o zamanlar galiba. Daha sonra e, ehassül havas ilmiyle, o bir takım harflerin ilmiyle alakalı konularda çalışma yapan kişilerle, büyük Allah dostlarıyla, hatta Mu'dun eserlerinde de bunların bir kısmı anlatılıyor. O zaman meseleyi anlamış. Y kelimesi diriliktir ve alfabe Y ile bitiyor. El ile başlıyor. Yani bir ile başlıyor. Bitti zaman da Y ile bitiyor. Bütün hepimizin başlangıcı elif veya birdir. Sonra da Y'dir. Evet. O Z diye bildiğimizde bildiğimiz deltadır. Alfa, beta, delta, gamma diye devam ediyor ya alfabede. Yunan alfabesinde de aynı şekilde kullanılmaktadır. İşte Esad Efendi Hazretlerine soruyor, bu okuyarak siz şifa nasıl veriyorsunuz diyor. Esad Efendi Hazretleri diyor ki bizim Karadeniz'de bir halifemiz var bizim var bir halifemiz var Adı Süleyman Efendi diyor. O manen çok yüksek derecelerde bizattır. Geçenlerde Trabzon'daki İhvan kardeşlerimizden birisi hasta oldu. Evet. Hastalığı çok ciddiymiş. Oradaki görevli halifemiz Süleyman Efendi'ye haber yollamış. Efendim dua edin hastayım demiş. Süleyman Efendi de fakirle rabıta kurdu. İkimiz manevi alemde bu kardeşimizi beraberce ziyarete gittik. İşte telekeniz bilmem diye anlattıkları o ayrı bir fasıl, bu ayrı bir fasıl. Aynı şey değil. Evet Beraber ziyarete gittik. Hastalığını atlatması için dua ederek o hastaya manen destek olduk. O da Allah'ın izniyle şifa buldu. İstimdat sırrı duada gizlidir. Yani bir şeyhin, bir Allah dostunun manen yardım etmesi dua iledir. Yani duada himmettir. Himmetül rical takla'ul cibal. Yani rical, Allah dostlarının himmeti dağlar yerinden oynatır. Yani, İyi dua edebilirsiniz. O kadar tesirli. Yani, yani. O kadar tesirli. Tabi duanın biz nasıl yapıldığını bilemiyoruz. Özellikle duada tabi onu da yeri gelmişken de söyleyeyim. Böyle herhangi bir konuda dua ediyorsunuz. Diyoruz ki Muhterem Osman kardeşimiz doktora tezini yapsın. Elimi kaldırıyorum. Ya Rabbi Osman kardeşimiz, iyi bir kardeşimiz doktora tezini yapsın. Doktora tezini yapsın Ya Rabbi. Dua ediyorum. Ama He. dua ederken elime bir ağırlık geliyor. Bunun manası Ethem Hoca dua etme kabul edilmeyecek anlamına gelir. Çünkü bir ağırlık geliyor üzerine dualara yine duamı ediyorum? bakıyorum elim aşağı indiği için duayı devam ettirmiyorum bir zaman gelecek elim böyle ayağa kalkacak evet. o zaman duaya sarılacağım Vay. bir cuma gecesi elimi kaldırdım ya Rabbi şu Osman kuluna yardım et çok daraldı şu doktorasını hayırlısıyla bitirsin yarın olsun baktım bir rahatlama geldi üzerime bir enerji geldi evet. doldum evet. ellerim ayağa kalktı ha, dua kabul ediliyor manasınadır bu Duayı artık başladık ya Rabbi Osman böyle iyi çocuktur. Kendisini tezki ediyorum. Ben şahidim. Eksikleriyle noksanlarıyla beraber onu bu haliyle sen idare et. Ona yardım et. Sen büyük bir Allah'sın. Yardımını eksik etmesin Sen Rahman'sın. Sen Rahim'sin. E ellerim kalkıyor kalkıyor kalkıyor. 15 gün sonra Osman'dan haber geliyor. Hocam doktoratezimi elhamdülillah savunduk. Keçi gibi inatçı bir jüriyesi ne olduysa pes etti. Lihikmet'in Bizim tezi kabul etti. Şu anda doktora ünvanını aldık. Bir aya da yarım döşent olarak inşallah tayinimiz çıkacak diyor. Evet. Ama burada siz dua ediyorsunuz. Eliniz açılıyor. Rahatlıyorsunuz. Kabul kabul edildiğinin alameti bu. Kapılar açılıyor yani. Kapılar açılıyor. Onun için bazı konularda dua ediyorsunuz. Zorlama yapılmaması lazım. Bu da manevi maneviyatta bir edep konusu var o Omani'vattaki edep konusunu biraz sallıyorsunuz ve sarsıyorsunuz yerinden. Hayır. Yani Allahü Teala Hazreti İbrahim'e ne dedi? Melekler gidecek Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak edecekler, değil mi? Ya Rabbi ne olursun müddet ver. İnne fiha Lut'an. Orada Lut Aleyhisselam var. Biraz süre 3-5 gün falan ya Rabbi. Allah ne dedi? Velâ tuhâtibnî fîllezîne zâlemû. Zalimler hakkında. Yanlış adamlar hakkında karşıma çıkma, muhatap olma dedi. Hazreti Nuh'a da öyle. İnnebni min ehli, oğlum benim ehlimden kurtar ya Rabbi. Allah cevap verdi. İnnehu leyse min ehlike, innehu amelun gayru salihin. O senin ehlinden değil, salih amelli değil çünkü. Hazreti Nuh'a, dedi ki öyle tuhhatib niyfellesine oğlun hakkında dua ederek karşıma çıkıp bana muhatap olma demek ki o dua olayı muhatap muhataplık olayı evet. Allah'ın muhatap almaması Allah'ın muhatap alması muhatap alması seni dinlemesi manasına geliyor muhatap almaması seni dinlememesi manasına geliyor etmeyeceğim duan ediyor ehlül için dua'yı Allah'ın güdülemesine göre, yönlendirmesine göre yaparlar. Bugün kalbimden geldi Hellac-ı Mansur'un o kitabı Ahbarul Hallac adlı kitapta anlatıyor. Evet, bu gece diyor sabaha kadar Ya Rahman Ya Rahim irhamna. İçimden bu geldi diyor. Sabaha kadar bunu çektim diyor. Bir de Ya Settarusturni Ya Settarusturna Ya Settarustur Lena Uyubena Günahlarımızı ört dua ettim. Bir feyiz kesildi diyor. Demek ki o gece Rahman gecesiymiş. Hmm. Rahman kapıları açılmış o gece. O gecenin hangi kapıları, hangi kapı o gece açık oluyor onu sen kendi kalbin tayin edecek. Hangisi sende rahatlama yapıyor. İşte evet. kapı o. O kapıdan gir. İsteyeceğin o kapıdan. Yani ey Rahman olan Allah'ım diyorsun kapı açılıyor. Ey Rahman olan Allah'ım Osman'a merhamet et. Doktorasını versin diyorsun bir gün önce settar kapısından girdin reddedildin, bugün de Rahman kapısı elin kolun açıldı rahatladın, hafifledin bir kuş olduğunu uçmaya başladın kabul ediliyor duaların senin insan duasının kabul edildiğini edilmediğini bilir, namaz da oluyor. kılıyorsunuz oturduktan sonra namazdan sonra bir rahatlık böyle bir melankoli var içinizde bir mudi ruh hali yaşıyorsunuz, tatlı bir şey huzur hali huzur hali. namazın kabul ol demektir bunu duymuyorsan namazın şüpheli demektir. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Hmm. İşte dua ederiz, Allah bütün her şeye şifasını da verir, yardım da yapar, eksikleri giderir, ayıpları örter, bağışlar. Allahü Teala o kurun duasına bağlı olarak yapmayacağı şey yoktur. <Sessizlik> dua etmesini bilirseniz Allah da icabet etmeyi bilir evet. biz dua etmeyi maalesef bilemiyoruz çünkü dua yapılırken muhakkak birinci kural münkesiretül kulub olmak lazım yani kalp kırık olarak dua dersen ona zaten dua edilmiyor münacat deniliyor ey Allah'ım diye başlıyorsun böyle biliyorsun ben iyi bir kul değilim benim noksanım çok senin katında da yerim yok ham dağlar kadar huzuruna geldim. Ama dağlar kadar günahlar yüklendim de geldim. Aslında elimi açmaya bile bana fırsat vermemen lazım. Lütfettin elimi kaldırabiliyorum. Kapını çalıyorum bir dilenciyim. Üstü başı yırtık, günahkar, aciz, yüzü kara bir insanım. Senin gibi büyük bir kapıya layık değilim diye bir öngirişler yapıyorsun böyle. Evet. Böyle hep alttan alıyorsun yani. Merhameti ilahi galibe geliyor. Hani dilenciler paraleliylerken Allah rızası için beş lira diyor. Eskiden bir lira, daha önce beş kuruştu. Evet. Anam sesindeki tona bakarak kalbiniz dikkate geliyor. Titriye veriyorsunuz değil mi? Allah da bu ses tonu, içten gelen kırıklık, böyle samimiyet, ihlas, gözyaşı bu şekilde bir dua bekliyor. Niyaz yani verecek yani. tabii. Niyaz. Kap kapalı değil zaten açık. Ama içeri girmeyi biz bilmiyoruz. Şimdi biz diyor destek olduk diyor Süleyman Efendi halifemle beraber. O zat şifa buldu. Bir süre sonra Süleyman Efendi bu kardeşimizi ziyaret için Trabzon'a gitti diyor. Evet. Önce mektup yazmış dua edin hastayım demiş. Şimdi maneviyatta da o da bana rabıde yaparak ikimiz beraber gittik. Maneviyatta ikimiz dua ettik. Allah kabul etti kabul ettiği için iyileşti. Yani biz iyileştirdik değil, iyileştiren Allah biz dua edeceğiz diyor. Şifa Allah'tan. Yani. Şifa Allah'tan, kuldan bir şey yok. Süleyman Efendi bu kardeşimizi ziyaret için Trabzon'a gitmiş. O da onu daha önce hastayken görmeyi umduğunu söylemiş. Ben hastayken gelmediğinizde iyileştiğini zaman geldiniz demiş. Ve ona İstanbul'daki Şeyh'im Esad Efendi Hazretleri benim için ta İstanbul'dan buraya kadar geldi ve gelebildi. Siz de hemen yakınımda, onun görevlisi bir halifesiniz. O İstanbullardan geliyor, sen yanımda bir, onun halifesinin gelmedim bana. Yani. Ağır hastalık sırasında yanımda yoktun. O destek oldu, siz de gelip yakındasınız, ziyaret edip destek olabilirdiniz. Yani manen Esad Erbilaziler'in gidişini ve dua edişini görmüş hasta, bakmış gecelen birisi dua diye başında. Kim o? Bak Esad, Esad Erbil Hazretleri dua ediyor. Görmüş yani. Süleyman Efendi Hazretleri bunun üzerine demiş ki evladım demiş Esad Efendimiz manen gelmiş sizi zeyaret etmiş. Yakaza halini de görmüş. Acaba geldiğinde Esad Efendimiz yalnız mıydı? Yanında birisi var mıydı? Demiş. Hasta düşünmüş. Evet. Evet demiş. O Buraya geldi ama yanında birisi daha var demiş Ama çok mütevazi boynu bükük bir şekilde Esad Efendimizin arkasında elini bağlamış Böyle duruyordu Bu sebeple onun yüzünü iyi göremedim Cevabını vermiş Süleyman Efendi gereken açıklama Yaparak şöyle demiş Esad Erbili Hazretlerinin Yanındaki kişi evladım benim Demiş Allah. Şeyhimiz olduğu için onun önde Olması lazımdı Bizim de boynu bükük durmamız lazımdı Arkadaki kişi benim, ben de gelim demiş. Beraber geldik demiş. Du'a erleri, dualarla himmet ederler, himmetleriyle kainata hizmet ederler. Bismillahirrahmanirrahim. Onun için herkesten dua istemek lazım. Efendim bazılarının dua isteyeni bazen hayır. Çoğu çok herkesten dua buyurunuz. O da hemen onda kalbine gel. Allah Efendimiz Söyleyeyim borcunu ödesin, Allah evine dirlik versin, Allah aşına, eşine, işine bereket versin diyerek dua, talebi geri çevrilmez. Mutlaka bir hayır dua yapılır, mutlaka. Allah hayırını versin denilir, Allah evine bereket versin denilir. Allah sağlık, sıhhat, afiyet, imandan ayırmasın, Allah tevekkülden, ihlastan, rıza makamından, rıza kapısından ayırmasın denilir. Yapılacak pek çok dua var. Kalbine ne gelirse o. Evet. Gerçekten o dua fevkalade çok önemli. Ama büyük satlar yani, zat, genel hep genel dualar ümmet için dualar yapıyorlar. Evet, değil genel mi hocam? genel yani, dualar. Bir bireysel yapıyor. dua pek yani. bireysel dualar çok özel durumlarda yapılıyor. Yani, özel yani. durumlarda. Çok özel durumlarda yapılıyor. ...genelde bireysel değil... kolektif dualar yapılıyor... ...yani evet. umumi dua yapılıyor... ...o da Rahman isminin tecellisi... ...Rahim isminin tecellisi de... ...bireysel duaya tekabül ediyor biraz... ...o da merhamettir, o da merhamettir... Evet. ...ama... ...Errahman ismi Errahim isiminden önce gelmiştir... ...Bismillah... ...Errahman ondan sonra Errahim diyor değil mi? Evet... Ya. ...evet hocam... ...hocam teşekkür ediyoruz... Ee... Kıymetler Kam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Ve hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.